أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربين يحضرون بسم الله الرحمن allah Teala ve Tekaddez Hazretleri bizlere göndermiş olduğu hidayetten doğru yoldan Hazreti Kur'an'ın beyanlarından ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem irşatlarından bizi ayırmasın. Bu hadis-i şeriflerle dolu ilim meclislerinden bizi mahrum bırakmasın. Amin. Şimdi asulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı bu hadis-i şerifleri o anlatacaktı. Onun için belli huanni ve levaetle. Bir ayet, bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime ulaştırır. Emrine imtiyalen. Biz de sizlere bu rivayetleri anlatıyoruz. Ama siz bizden dinlemeyin, Resulullah'tan dinleyin. Sallallahu aleyhi. Ona göre iman edin, ona göre ikan edin. Şüphesiz inanın. Tereddüt geçirmeyin, şüphelenmeyin, acaba düşünmeyin. Çünkü neden biz kendi kafamızdan bir şey konuşmuyoruz? Eğer kendi kafamızdan bir şey konuşsak siz de dersiniz ki sen de aklın var, benim de aklım var. Hangisi doğru sap yaparız. Ama şimdi senin aklın, benim aklım lazım değil. Dursun bir kenarda. Bütün akılları yaradan Allahu Teala ve vahiylere mazhar olan, gayiplerden haber veren bak gelecekten haber veriyor. Aylarca konuşulan kıyamet alametlerin hepsi neyle alakalıdır? İstikballe alakalıdır, gelecekle alakalıdır, gayiple alakalıdır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bin dört yüz sene evvel söylediği sözler henüz daha gerçekleşmemiş olanlar var. Bundan sonra daha gerçekleşecek ciltler dolusu saatlerce geceler boyu anlatsak bitmeyecek kadar mevzular var. Onları nereden bildi? Bunları ancak allahu Teala bildirdi. Ne buyuruyor? Estaizu billah وَلَا يُظْهِرُ عَلٰى Allah kaybına kimseyi muttalık olmaz. Gelecekle ilgili bilgileri kimseye haber vermez. İlla men yurtu da Ancak seçip sevdiği ve razı geldiği peygamberler müstesna. Fıinna <gülüyor> o yaslukumün beyni O peygamber, o vahyi, o kaybı haberleri gönderirken önünden ardından gözcü melekler. Tayin eder ki şeytan bir şey katamasın ve bir şey çıkaramazsın. Böyle korunmuş bu rüya işine benzemez. Keşif işine de benzemez. İlham işine de benzemez. Vahiy bambaşka bir olaydır. Vahide acaba payı yok. Nasıl buyurulduysa aynen olacaktır böyle iman lazımdır siz de bu şekilde inanıyorsunuz elhamdülillah onun için istifade ediyorsunuz inanmayan istifade edemez inanmadan dinleyen faydalanamayacak gibi Allah muhafaza için munafıklığı artar hastalığı artar acabaları vesveseleri şüpheleri artar ve bunalımdan çıkamaz daha çok bocalar Allah sizi bu gibi tereddütlerden muhafaza buyursun onun için evvela iman lazımdır. Biz Muhammed Mustafa'ya inandık sallallahu aleyhi ve sellem. O bize bu haberleri Allah'tan getirdi. Rabbi tarafından öğretilenleri bize duyurdu, bildirdi. Bizim şimdi yaptığımız bir tek tercüme, izah, anlayacağınız dilden çeviride bulunmaktır. Bir aracılıktır. Onun için sizler sözün sahibini de bilin, aracıları da tanıyın. Aracıya aracının bir hakkı varsa sevilmek efendim bu sevgiyi bu samimiyeti bu sadakati gösterin ama inancınız güvenciniz nereye olsun sahibi ne olsun sahibi Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun da sahibi Allahü Teala onun için burada anlatılanlar kimsenin malı değil bu meclisler kimsenin hatırına kurulmuyor. Kimse de kimseyi görmeye gelmiyor. Herkes Allah'tan haber, haber almaya geliyor. Bu haberlerin kaynağı burası. Şimdi Mossadlar, siyahiler bir istihbarat için bir sene sonra ne olacağına dair bir bilgi vermek için milyon dolar, milyar dolar verirler. Doğru bir haber bulacaklarını bilseler. Değil mi? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 sene sonra, iki yüz sene sonra, 300 sene sonra neler olacağını haber veriyor. Böyle ilim nerede bulunacak? Bunu kim bilirdi ki bildirsin? allah Teala Habibi'ne sallallahu aleyhi ve sellem devamlı soruyor. وَمَا اَدْرَٰكَ اَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّعَةِ اَيَّا نَمُرْشَاءَ Kıyamet ne zaman kovacak? Hep o andan sana soruyorlar. Rabbi. Sendeki onu ancak Rabbim bilir. Sen de ne bilirsin ki bildiresin. Ancak benim bildirdiğim kadar. Ama allah Teala da maşallah neler bildirmiş Habibine. Sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar gerçekleri bildirmiş. Şu hadis şerifler anlatılanlar iyice düşünüldüğü zaman daha ziyade anlaşılır. Şimdi ne anlattık? Süfyanî'nin helakini anlattık. Süfyanî'nin kim olduğunu falan evvel derslerde anlattık. Hazreti Mehdi'ye karşı çıkacak olan bir lider efendim, ortalığı karıştıran bir adam Şam yönetimini eline geçirmiş bir adam. İşte onun helaki gerçekleştikten sonra Hazreti Mehdi ne yapacak? Rumlarla Barış anlaşması yapacak. Yekûnü beynel müslimîne ve beynel rûmi. Sulhün. Rumlar, Avrupalılar. Yani Rum dendiği zaman hadislerde, şimdi anlayacağımız kim? Avrupalılar. Avrupalılarla Müslümanlar arasında ne olacak? Bir barış olacak. Bazı rivayetlerde bu barış süresi dokuz sene sürecek. O arada kimse kimseyle, yani Müslümanlar Avrupa'yla savaşmayacak Hazreti Mehdi zamanında. Ne yapacaklar? Hatta yukatirühü ma'hum aduvvuhum ortak düşmanlarıyla savaşacaklar. Yani Müslümanlarla Avrupa Birliği, Avrupalılar e, barış imzalayıp ortak bir düşmanla savaşacaklar. Tabii ki bunların kimliği hakkında bu hadis-i şeriflerde e, açık bir şey geçmiyorsa da Faris geçiyor. Yani acem milleti İran tarafı demek ki o zaman tamamen dinden çıkma durumları söz konusu. Hazreti Mehdi zamanında e, Faris milletinin, acem milletinin, İran tarafının e, esir alınacak kadar kendileriyle savaşacak. Çünkü ulema buyuruyor ki eğer e, o zaman Acem milleti Müslüman kalacak olsaydı Avrupalılarla işbirliği yapıp da Müslümanlara karşı e, yardım almak caiz olmazdı. Ama şimdi yapıyorlar Araplar, Müslümanlar şimdi yapanlara bakma şimdikiler satılmış. Yani şimdiki Araplar efendim icabında Amerika'yı davet eden adamlar var. Gel diyor buradaki diğer Müslümanları vur diyor. Yani bu onları konuşmuyoruz. Biz Hz. Mehdi'nin yönetiminden bahsediyoruz. Hz. Mehdi e, Müslümanlara karşı kafirlerle birleşir mi? E birleşmez. Dolayısıyla demek ki o zaman acem toplumu ne olmuş oluyor? Küfre şirke dönmüş oluyorlar ki, işte bu sahabe düşmanlığı, bu sahabe düşmanlığı, bu Ebubek Sıddık düşmanlığı, Hz. Ömer düşmanlığı, Hz. Osman düşmanlığı neticede nereye götürecek? E, binlerce sahabeye, on binlerce sahabeye sen kafir dersen, Allah muhafaza etsin, Allah da seni cumartesiye çevirir. Bunların sonu bu. Şimdi ne yaptıkları belli değil de tabii, şimdi ne yaptıkları belli değil. Bir yandan Lübnan'da Şia, Yahudi ile çarpışıyor. Bir yandan Irak'ta Yahudi ile Amerika ile birleşiyor. Ehli sünneti kırdırıyor. Bunlar böyle değişik pazarlıklı bir adam var. Şu anda Irak'ta Öldürülenlerin çoğu Allah kurtarsın bak kimin ne yaptığı belli değil. Fakat aldığımız haberlere göre bütün ehli sünnet alimler toplanıyor ve ne kadar eli sünnet varsa kültür açısından aydın dedikleri eli sünnetin adamlarını böyle toplayıp şey ediyorlar. E bu da tabii ki Şia'nın desteğiyle oluyor. Çünkü orada gücün nüfusun ekseriyeti Şia. Ehli sünnet mukavemet yapıyor. Yurtlarının işgaline karşı direniş yapıyor. ...bizim kurtuluş savaşı gibi... ...öyle şimdi gelmiş adam işgal etmiş... ...bir kurtuluş savaşı veriyor ama... ...Şia o taraftan... el sünnetin kökü kazınsın diye... ...Yahudi ile Amerika ile işbirliği yapıyor... ...bu taraftan da... ...Lübnan'da Şia... ...Yahudi ile çarpışıyor... ...görünümü veriyor... ...yani öyle oyunlar oynanıyor ki... ...şu anda... ...benim bile... ...yani göğe akıllı geçiniyorum... Görünen haberlerden bir yorum çıkaracak kadar aklım yok. Ben de daha akıllı adamları dinliyorum yani. Benden daha akıllı adamları. Her şeyde ehli var. Bu kitabı ben belki en iyi anlayanlardan biriyim kitabı ama bir de o dünya olayları var tabii. Benim o kadar takibim yok ama akıllı adamlar var. Onları da dinlemek lazım değil mi? Şimdi akıllı adam zamanını bilen adamdır. Durum bu. Neticede tabi bu kalleşlikler, bu hainlikler, sahabe düşmanlıkları, eli sünnet düşmanlıkları e, neticede o bölgeyi demek ki şirke düşürecek ki Hazreti Mehdi o zaman e, Avrupalılarla yaptığı barışta o arada bu tehlikeyi bertaraf etmeye yönelecek. Bunlar şirkete düş, düşecekleri için o dönemde. Şimdi tabii İran şiası güçlendirilmek isteniyor. Kim tarafından? Amerika tarafından. Halbuki görünüş öyle mi? Değil. Görünüşte devamlı savaşıyorlar gibi. Yok efendim işte seni vururum. Yok işte sen uranyum zenginleştiriyorsun. Yok atom yapacağım falan hikaye. Görünüşte böyle savaş gibi görünüyorlar. Halbuki dertleri nedir? Onları güçlendirmek. Çünkü Irak... Yönetimini de Şialara vermek. Zaten şu anda hemen hemen bütün yönetimin başına gelenler Şia Irak'ta. E dolayısıyla İran, Irak. E Suriye'nin yönetimi zaten kimin elinde? Nusayri'lerin elinde ki Nusayri'ler %10 olmalarına rağmen orada rejimi ele almışlar. Onlar da Şia'nın nesi? Bir kolu. E Ürdün'de Şia var. Bahreyn'in belki yarısı Şia'dır. Katar Körfez ülkelerinde Umman'da her yerde Şia var. Suudi Arabistan'da da bütün petrol bölgeleri Şia'nın elindedir. Suudi Arabistan'ın içerisinde çok Şia var. Biz orada görürdük Cenetül Bakı'nın önünde toplanırlar Suudi vatandaşı. Fakat petrol bölgeleri bütün Şia'nın elinde. Şimdi bu hainlerin derdine bunlar diyorlar ki biz Şia ile anlaşırız. Şia bize direnmez. Şia ile bir şekilde iş yürütülür ama ehli sünnetle baş edemeyiz. Onun için İl-i sünnetin kökü kazanması lazım ve Şia e, toplumunun güçlenmesi lazım Arap yarım adasında esas plan bu çünkü onlarla onların anlaşmaları çok kolay olur çeşitli bağlantılar esirir Allah eli sünneti muhafaza edilsin eli sünnetin sahibi Hazreti Mehdi gelecek inşallah ondan sonra bir taraftan da ne var tabi yine ortak düşman olarak Allah alem bunu ben bazı alimlerin e, yorumları muaciresinde değerlendiriyorum. Çin büyük bir güç, e, tabii ki Doğu Türkistan gibi Müslümanlar haricinde ekseriyetle efendim inançsız itikatsız bir millet. Ondan sonra Hindistan tabii büyük bir güç. Bunlar hep bir milyar bir buçuk milyar nüfus. Bunların da tabii son derece gelişmeleri söz konusu bütün dünyayı tedirgin eden bir büyümeleri var. Bunlar da tabii o zamanda güç olarak karşıya çıkıyor. Hazreti Mehdi Avrupalılarla yaptığı barış arasında dokuz senelik bir süreyle müşterek düşmana yöneliyor. İşte bu Acemlerin müşriklerine ondan sonra Çin gibi ateist olan, Allah peygamber tanımayan, kitap bilmeyen e, müşriklerle savaşa yönelecek. İşte tüm inne feyuhas kukasimune Ganimetler alınacak. Ganimetler bölüşülecek. Tümme inne rum yahzun ma'al muslimin faris. Bak faris dediği kim? Acemler, İran halkına faris deniyor. Ee, Avrupalılar Müslümanlarla birlikte kimlerle savaşacak diyor o zaman? Tarihle savaşacak diyor. Açıkçası söylüyorum. Fe yaktülüne mukatiluhu. Esbune zarariyuhu. El silah tutanları öldürecekler. Diğer el silah tutmayanları eser alacaklar. Ondan sonra ganimet meselesinde bir şey çıkacak. Bu arada alınan ganimetler içerisinde bazı Müslümanlar da o bölgede bulunan bazı Müslümanlar da yenik duruma düşecek o savaşılan e, ordular içerisinde bir şekilde bulunan, etrafta bulunan Müslümanlar kalacak yine o bölgelerde bazı Müslümanlar. Ama demek yönetimler savaşılacak derecede şirke düşmüş olacak. Fakat o Müslümanlar da bu ganimet paylarına düşünce burada iş karışacak. Çünkü o zaman Avrupalılar ganimet taksim ederken Müslümanlardan olanları da isteyecekler. O zaman Müslümanlar diyecekler ki Lanukatinikum zeraril müslimine ben. Biz Müslümanların hanımını, kızını, Müslüman olan çoluğu, çocuğu, kadını, kızı köle ve cari olarak size veremeyiz. Deyince bu arada bir sıkıntı çıkacak. Diyecekler ki Avrupalılar gader tun bina. Bizi aldattınız diyecekler. Biz sizle böyle anlaşmadık. Ganimetler eşit paylaşılacak. Ama onlarcekler ki ganimet müşrikten olur, dinsizden olur. Bunlar Müslüman insanlar. Bu bölgede bir şekilde ele geçirildiler. Ama biz bunları ganimete nasıl ortaya koyarız da bölüşürüz? Onun için biz Müslümanları size veremeyiz. Bunları da aldattınız bizi deyince o zaman İstanbul yönetimine Avrupalılar İstanbul yönetimine başvuracak. O zamanki İstanbul yönetimine. Diyecekler ki اِنَّ الْعَرَبَ غَدَرَتْ وَنَحْنُ اَكْثَرُوا مِنْ عَدَدَنْ وَاَتَوْمُنُ عُدَّتَنْ Araplar bize hıyanet yaptı. Bu kadar zaman savaşıldı. Taksimata gelindi. Bunlar Müslümanları bize vermediler. Öyle açındı. Kim yakalandıysa artık orada Müslüman falan ayırt edilmeyecekti ya. E bizim sayımız daha fazla. Kuvvetimiz daha fazla. Araplardan gücümüz daha fazla. فَمْدُدْنَا <gülüyor> نُقَاتِلُونَ Sen de bir yardım destek gönderirsen bak dokuz sene Barışık şekilde birlikte hareket edilmiş ama işin patlayacağı noktaya gelinmiş. İstanbul'dan yardım istiyorlar. Efendim ki Avrupalılar bu Araplar dedikleri de Hazreti Mehdi'nin ordular Onlarla savaşacağız. O fekul, o zamanki İstanbul, artık işte Türkiye diyaresinde bulunan kişi. Ben diyor Araplara, Müslümanlara... Kainlik yapama. Ve leket kânet lehumul gâlebe fî tûlid dehre Uzun zaman onlar bize hizmet ettiler. Uzun zaman onların bize hakimiyetleri oldu, galibiyetleri oldu. Onun için ben şimdi bu işe karışmıyorum deyince Türkiye'den İstanbul'dan ümidi kesecekler. فَيَتُونَ صَحِبَ Roma Roma'ya müracaat edecekler. فَيُخْبِرُونَ بِذَلِكَ Roma yönetimine, şimdi işte İtalya, Roma yönetimine diyecekler ki durum böyle böyle biz Araplarla bozuştuk. Yani barış şeyimiz, sözleşmelerimiz fesh oldu. Biz şimdi bunlardan sıyrılmak, kurtulmak istiyoruz deyince efendim Roma yönetimi, işte o zamanki Papa neyse, Vatikan Roma bunu kabul edecek. Kabul edecek. Ve 80 sancak yani demek 80 ülkeden artık Avrupa'daki neyse Hristiyan devletlerinden 80 sancak her bir sancağın altında 12 bin mürettebat var deniz yoluyla bunlar harekete geçecekler ki bu sayı ne ediyor efendim 960 bin kişilik bir ordu büyük bir rakam şu anda bile Irak'ta efendim Afganistan şura bura toplasan bu Amerika'nın işgal ettiği yerlerin toplamında bile bu kadar bir rakam Var mı? Yok. Yani bu 960 bin büyük bir rakam toplanacak. 80 sancak, her sancakta 12 bin kişi deniz yoluyla çıkacak. Komutanları onlara diyecekler ki, Şam sahillerine demirlediğiniz zaman ida erseytun bi sevâhil-i Şam Şam sahillerine demirlediğiniz zaman Feahrikul merâkime bitukatilû an enfişikûm yani o zaman evvelkiye İslam komutanının yaptığı gibi gemileri yakın. Ta ki geri kaçma ümidiniz olmasın kendinizi kurtarmak için mecburen savaşırsınız. O zaman galip gelirsiniz. Diyecekler. Hakikaten bunlar efendim hücum edecekler. 960 bin kişilik ordu toplayacaklar. Gelecekler. Şam sahiline demirleyecekler, gemileri tahrip ederek, yani geriye dönme ümidini kırarak Şam arazisinin Şam derken buna Ürdün Filistin yani o topraklar yani, bütün o toprakları istila edecekler kara deniz her yeri ele alacaklar ancak Dimeşk yani şu andaki şu andaki Şam denen Suriye'nin başkenti. Orayı alamayacaklar. Bir de vel Murtak, murtak denen bir yeri alamayacaklar. Bunu da sahabe-i kiram soruyor şimdi. Ve yukarribun beyt el Mescid-i Aksa'yı'nın altını üstüne getirecekler. Mescid-i Aksa'yı tahrip edecekler. i̇bn Mesud Hazretleri radıyallahu anh, soruyor Ya Resulallah o zaman Müslümanlar Şam'a sığınmak zorunda kalacak öbür taraflar işgal edilince peki Şam ne kadar Müslümanı barındıracak barındırabilir nüfusu görüyorsunuz şu anda her sene katlanarak artan bir nüfus ve bu bütün yani o bölge istilaya uğrayınca Müslümanların hepsi de Şam'a mecburen sığınınca bunu nasıl alır? İnce Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem nefsi bi yedi ki ma el Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ne kadar Müslüman Şam'a gelse hepsini alacak. Bütün dünya Şam'a gelse çocuk anasının karnında büyürken daracık bir rahim çocuğa göre genişlediği gibi Şam genişleyecektir. Oncin, hadi şeriflerde duyuluyor Fustat ul Müslim'in, عند الملحمة الكبرى دمشقو عند غروج الدجال بيت المقدس. Kübra'yı anlatıyoruz. Yani Amikovasında patlayacak o büyük savaş, işte 960 bin kişilik küfar ordusu karşısında Müslümanlar yapacakları bu savaş. Efendim, Çin çıkışını başlangıcını takip ediyoruz o süreci. İşte bu büyük savaş Amikovası'na patlayacak büyük savaş zamanında Müslümanların o tağı çadırı Şamdır diyor. Ama epey zaman sonra Deccal çıktığı zaman Deccal'ın çıktığı zaman da Müslümanların sığınağı ve baranı neresidir? Kudüs'tür, Mescidi Aksa'dır diyor. Çünkü Deccal'ın çıkışı zaman ileride gelecek. Şimdi dersleri takip ederseniz Deccal'ın çıkışı zamanına kadar geleceğiz. O zaman zaten Hazreti Mehdi dediğimiz gibi Mescid-i Aksa'da imam olduğu için Müslümanlar o vakit oraya sığınmak durumunda kalacaklar Mescid-i Aksa'ya. Fakat bu şimdi dediğimiz De Deccal'dan çok önce İsa Aleyhisselam daha inmemiş. Bu Hazreti Mehdi'nin dünyayı fethetme dönemidir. Bu dönemde o patlayacak büyük savaşta Müslümanların sığınağı neresi olacak? Şam-ı Şerif olacak. O zaman vemel mi yani bir yallah, Ey Allah'ın peygamberi, muhtak buyurdunuz. O neresi? Yani bu tabi coğrafya gibi sahabe-i kiram bilemiyor. Resulullah ne biliyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. bütün haritaları önüne açsan zor bulursun. Hepsini söylüyor. Muhtak neresi diyor? Buyuruyor Sallallahu aleyhi Cebelün bir arzı Şam min Humus. ''Şam'da Humus'a yakın bir dağdır.'' diyor. ''Ala nehrin yukalüllehül üraytu'' ''Bir ırmağın üzerindedir, ırmağın adı ürayt ırmağıdır.'' O ırmağın üzerinde ki dağ Müslümanlar, kadın, kız, çoluk, çocuk bütün Müslümanların zürriyeti o dağın tepesinde. Konuşlanacak. Müslümanlar ırmağa inecekler, vadiye aşağı doğru inecekler, sabah akşam cihat. Sabah akşam cihat yapacaklar. Bu durum e, patlayınca İstanbul yönetimi devreye girerek onlar nereden geldiler? Avrupa orduları, küfar orduları denizden geldiler. Deniz yoluyla geldiler. Şimdi de zaten biliyorsunuz hep gemilerle denizden gidiyorlar. Körfez bölgesine. Onun için alimler buyuruyorlar ki o zaman diyorlar İstanbul, Türkiye Allah muhafaza buyursun efendim İslam yurdu olarak daim kalacağından dolayı kafirler yine ne yapamıyorlar? karayoluyla geçit bulamıyorlar elhamdülillah. Demek ki yine o zaman da tezkereyi geçirmeyenler olacak yani. Heh. Bu gibi Müslümanlar Allah Türkiye'mizi bu gibi vatanını seven, milletini seven, vatanın bölünmemesi için çalışan, kafirlere toprak satmayan, vatanını, dinini, imanına sahip çıkan ve İslam vatanlarını, İslam kardeşlerini de kafirlere karşı koruyan, şuurlu Müslümanları yurdumuzdan eksik bırakmasın. Amin. İşte o Müslümanlar oldukça inşallah kafirler umduğunu bulamayacaklar. Bak bu ne kadar sene sonra olacak şeyleri konuşuyoruz. İmam Rabbani diyor ki, Hazreti Mehdi'de, İsa Aleyhisselam'da inişi bu iki binin içindedir. Yani ikinci bini geçmez diyor bu mektubatta sabit. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki ikinci bini geçmeyecek. Anlatabiliyor mu? Yani tabi bu işler... Koca İmam-ı Suyut'i Koca İmam-ı Suyut'i, Allâhüme Mübârek Adam, dokuz yüzlü vefatı işte dokuz yüz on falan diyor ki son müceddit benim diyor. Yani bu bininci onunla binin onuncu asra girilmiş oluyor dokuz yüz İnşallah diyor son müceddi benim diyor işte. Yani binin başında diyor yani benden sonra yüz sene sonra binin başında da artık Mehdi gelir diyor. Halbuki dört yüz küsür beşinci asra girdik değil mi binden sonra. On asrı dolduruyoruz şu anda. Bu itibarıyla bu hesaplar şaşar. Şaşar ama şimdi bazı şaşmazlar var. Onları baz alacağız inşallah. Meseleyi biraz da aydınlatacağız. Yani iki bini geçmeyeceğine göre. 2000'den binden evvelde işte güneşin batıdan doğmasından sonra yüz yirmi sene dünyanın yaşayacağı hadiste sabit. E İsa Aleyhisselam'ın dönemi kırk sene. Hazreti Mehdi'nin dönemi kırk sene. Bunları da eklediğin zaman geri geri geliyoruz. Şimdi. Muhtak işte o da. Müslümanlar Muhtek'te o dağda sıkıştılar. E, eli silahı aşağıda savaşıyorlar. Bu arada İstanbul yönetimi bu durumu görünce karadan, çünkü onlar denizden geldi ama bizim oraya, o bölgeye Şam'a doğru karadan irtibatımız var. Karadan üç bin kişi, maşallah İstanbul'dan, o zaman mübarek insanlardan, üç bin kişilik e, ne yapıyor? Bir yardım gönderiyor. Hazreti Mehdi'nin sıkışan ordusuna. Ne mübarek yer bu İstanbul ya. Memba bir yer ya. Böylece Allah'ın kalpleri birleştirdiği efendim bir yardım ve bereket onlara geliyor. Manevi kuvvet bir milyon gibi oluyor. Yani 300 bin ama Bereketi işin bereketi Allah'ın güçlendirmesiyle bir milyon. Onlar dokuz yüz ya. Bu gelen üç yüz binin İstanbul'dan çıkarılan. Onun için Seyyid Maliki Hazretleri devamlı İstanbul'dan Hazreti Mehdi'ye yardım çıkacak deyip duruyordu. Demek bu hadise dayanıyordu. Bu üç yüz bin kişinin diyor manevi gücü bir milyon olacak. Çünkü güç Allah vergisidir değil mi? Bazı kere bir kişi on kişiye galip geldiğine göre bu... Türk milletinin inşallah İslam'a çok hizmetleri olmuş, bundan sonra da olacak inşallah. Dünyanın sonunda da bu Türk milletinin inşallah efendim Hazreti Mehdi'ye de yardımı olacak inşallah. Ya kıymetli ecdadımız var. Ya Allah için e, kendilerini er meydanlarında e, şehit edecek kadar efendim saraylarda oturamayacak, yataklarda yatamayacak kadar ömürlerini Allah'ın yoluna vakfetmiş. Hazreti Fatihler gibi, Yavuzlar gibi büyüklerimiz var. E tabi bu ecdadın torunları da böyle iki filmle bir tiyatroyla ile bitirilecek kadar basite alınamaz yani. Bu millet mutlaka cevherini işletir Allah'ın izniyle. Cevherini işletir. Burada ham madde sağlam yani. Tamam, maddemiz, asıl maddemiz sağlam. İnşallah Allah Teala Hazretleri bu memleketi bu şekilde daim ve kaim İslam ile mamur olarak paydar eylesin. Amin. Amin. İstanbul'dan çıkan 300 bin kişiye Yemen'den de 40 bin kişi gelecek. Yemen'de çok yümlü bereketten gelir. Resulullah'ın çok metettiği bir millettir. Yemen toplumu çok feyizli mübarek insanlar sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Yemen'den de 40 bin kişiyi gelerek Beyt-i Maktis'e, Mescid-i Aksa bölgesine... İnecekler onlarda, Böylece yolda rastladıkları, karşılarına çıkan Avrupa birlikleriyle savaşa savaşa onları bozguna uğrata uğrata, onları bir yerden oraya, o, o duraktan o durağa süre süre künnesrin denen e, bölgeye gelecekler. Bu da Humus civarlarında işte o bölgelerin atlarında. Bunun üzerine allah teala ve Tekaddes Hazretleri, hem şimdi düşman ikileşiyor. Yani bir taraftan Avrupalılarla anlaşmalıyken onlar düşman oldular şimdi. E bu taraftan Faris, Hacem Milleti Müslüri, o bölgelerde başka düşmanlar da vardı. Avrupalılarla birlikte savaşılan. E onlar da toparlanıyor. Lütfen Müslümanlar zor duruma. Düşünce o arada Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kafirlerden gücünü kuvvetini alıyor müslümanlara sabır yağdırıyor sabır yağdırıyor fakat müslümanların ordusundan üçte bir şehit ediliyor bu üçte bir hadis-i şeriflerde çok medhediliyor ve <Sessizlik> yuktelü zülüzün küm efdalü şühedai Allah bu şehid edilen üçte bir Allah indinde şehitlerin en üstünüdür buyuruluyor. ve Hatta hadis şerifte fem melledi ne yüktelûne ve şehidûm ki şehidî aşarâtim minşû edaibedir. O muharebede şehit olanların bir şehidi bedir şehitlerinden on mislidir buyuruluyor. Yani bedir şehitlerinden on mislidir veş ve ulvâdûm minşû edaibedir. Bize bu ne şehiden? Bedir şehitlerinden. Her biri 70 şehit kadar şefaat hakkı var. Peki bu o zamanki şehit Bedir Şehidi'nin 10 misli olduğu zaman bunun şefaati kaç yüz, kaç yüz şehit şefati 700 şehit gücü var. Şefaat hakkı veriliyor. Yani bir Bedir Şehidi 70 normal şehit kadarsa o muharebeye katılan şehitler 10 Bedir Şehidi kadar şefaat hakkına sahip olduğundan normal şehitlerden 700 şehit kadar şefaat edip yakınlarını mahşerde cehennemden kurtarabilecek hakka sahip olur. büyük iş. Çünkü neden? Bedir şehitlerinin başında Resulullah vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem orduda Resulullah vardı ve oraya e, tabi sahabe-i kiramın kuvveti ve meleklerin inmesi, vahyi müşahede etmeleri gibi farklılıkları vardı. Bunlar garip zamanda, ta dünyanın sonunda Vahiyden, nübüvvet nurundan son derece uzak, o bozuk zaman, zaman bozuldukça mükafat ne oluyor? Kartlanıyor, artırılıyor, bu itibarla bu zatların çok büyük fazileti var ama burada bir yanlış anlaşım sebebiyet verilmesin diye ulema buyuruyorlar ki Hani bazı hadislerde ben size okuyordum. El-kâimûne-e-meydîn bil kitâbi ve sünnetle u mecrûkâmsînâ sıddîkâ. Ahir zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara elli sıddık sevabı var diye okuyorduk. O zaman sahabe-i ikram sordular. Minnâminun bizden mi onlardan mı? Gâlelâb el Sizin içinizdeki sıddıklardan elli sıddık. Buyurdu ahir zamanda gelecek sıddıklar için. Bu hadis-i şerifler tabii ki sahihtir, doğrudur. Ancak bu ağır zamanda şehit olacak o ordunun üçte biri sahabeden üstündür anlamına gelmez. Çünkü orada şefaat hakkı meselesinde bir yönde o fazilet kendilerine verilmiş oluyor. Ama sohbet fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i imanlı olarak dünya gözüyle bir kere görmenin derecesine hiçbir derece denk olamaz. Yani bazı yönlerden bazı üstünlükler verilmesi her yönden üstündür anlamına Gelmiyor. Bunu güzel anlayıp anlatmamız lazım. Çünkü bu zatların belası başlarına gelen musibet Bedir ehlinden on kişinin başına gelmiş kadar ağır olduğundan çünkü neden? Karşılarındaki mesela Bedir ehli üç yüz on üç kişi, dokuz yüz kişiyle iki misliyle savaşıyordu. Burada tabii bir milyona yakın Küffar, karşı tarafta kesteti var. Peygamberlik zamanı dediğim gibi uzaklaşmış. Onun için melekler de onlara yardıma gelmiş. Bu zatlara da melekler yardım edecekler şimdi anlaşılacağı üzere. Yine bu cemaatten üçte biri firar ediyor, kaçıyor Müslümanlar. Bu kaçanların durumunda da sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Yenhezimu. Minel müslimine sülüzün, la yetubullahi aleyhime Üçte bir bozguna uğrayıp kaçanların da Allah ebediyen tevbesini kabul etmeyecektir. Allah muhafaza etsin. İşte demin hani biraz evesleniyorsun, ben ne mertebeymiş kapayım diye. E ya bir de kaçan tarafta olursan, öyle bir hezimet olur ki ebedi tevben kabul olmaz. Neyse kardeşim, Allah bizi hangi dönemde yarattıysa bize en hayırlı dönem o dönem. Hani şimdi diyorum da bazı düşünüyorum ulan ne bozuk zamana gelmiştik, ne sahabe olabildik, ne Hazreti Mehdi'yi görebildik, ne başında varız, ne sonunda varız, ortada karma karışık gidiyoruz diye. Böyle bir üzülüyorum ama sonra diyorum ki sen karıştırma. Ne zamanda yaratıldıysan senin için münasip zaman o zaman. Çünkü ustura iki taraflı kestiği için, anladın mı, Bedir şehidinden on misli olayım derken de ebedi mahrum olma tehlikesi ne var? Bizim gibiler de biraz kaçışa meyillidir biliyor musun? Onun için iyisi Şimdi biz duacı olalım yani. Biz duacı olalım. Çünkü biz biraz çok güçlü dişli adam değiliz yani. Bir de bakıyorsun höt dediğimde mi millet kaybolmuş ya. Yani. Bu millet dağılır ya. Yani. Ama Rabbimizden onun için düşmanla karşılaşmayı temenni etmiyoruz. Ama Allah Teala öyle bir kader yazarsa, tabii ki o zaman da sebat etmeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Bu ayrı bir şey. Ondan sonra, üçte biri, işte bozguna uğramak bir şey değil. Adam dinden de çıkıyor. Hadi korktuk açtı. Biliyorsunuz, i̇çten bu sebah mubikat yedi tane ocak batıran, İnsanı mahveden günahtan sakının. Büyük günahları anlatan Bukhari hadisinde وَالْفِرَارِ يَوْمَ الذَّحْفِ Harpten kaçmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi büyük günahtan biri olarak sayıyor. Şimdi bu da yine insanı dinden çıkartmaz. Büyük günahtır ama dinden çıkartmaz. Lakin bunlar hepten Avrupalılara hak ediyor. Bir de diyorlar ki Allah'ın bu dine ihtiyacı olsaydı buna yardım ederdi. Madem Allah yardım etmiyor biz ne yapalım? Bak şimdi böyle de zayıf insanlar var. Bazı imtihanlarda hemen yamulurlar, kaybolurlar, bozulurlar. Bir de bir şey değil. Yani Allah yardım etmiyorsa bu dine ben ne yapayım diyerekten. E sen ne yapayım Allah yardım etmez olur mu? Allah yardım eder ama imtihan eder. Bari adam ilk başından yardım gelse zaten bunun imtihanı nerede? Tabii ki biraz çekeceksin, çile çekeceksin. Allah kimini şehit alacak, kimi kalacak işin tadı çıkacak yani. Zaten şehit olan senden benden iyi gidiyor. Ebedi ahirette rahat ediyor. Dünyaya hiç dönmek bile istemiyor. Ancak ne için istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ölüp de cennete giren en aşağı bile derecede olsa bütün dünyayı ona versen geri dönmek istemez. Cennetinin altındaki adama şu anda bütün dünyayı tabulasan geri dönmek istemez. Manyak mı adam ya? Orada ebedi cenneti bulmuş, burada gelecek iki gün sonra yine öldüm mü kaldım mı, hasta oldum, çuram ağrıdı, ne uğraştın ya? Ama ancak şehit ister diyor. Nereyi ister diyor o da, dünyanın hepsini veriyorsanız geleyim hesabı yapmaz. Ya ne der, hiç eve farkak dükkana uğramadan o şehit olduğum cepheye tekrar gideyim, tekrar şehit olayım, tekrar geleyim. Hatta on kere şehit olmayı ister. Şehitlik acı veren bir olay olsaydı on kere ölüp dirilmeyi ve tekrar şehit olmayı temenni eder miydi? Demek ki şehit olan zaten ebedi saadeti kazanıyor. Elhamdülillah. Bugün de devam ediyor. Bak Mehmetçik cephede bu kadar Mehmetçik şehit oluyor. Yani bunlar da vatan için, din için, namus için şehit oluyorlar. E, Vatanı işgal edilmesin diye uğraşıyorlar. E, kaç tanesi Rüyalar görüyor, analarına yazıyorlar, ana ben şehit olacağım mektupta. Rüya görüyor ya, bu kadar mektuplar bak, bu programlar yapılıyor bu hususta, bu şehitlerin yani bu şehitlik mertebesi devam ediyor. İmanlı olan bir insan, Allah rızası için vatanı muhafaza etmek, bak biz burada Kur'an okuyacağız öbürü orada namaz kılacak. Bu kadar karımız, kızımız, çoluğumuz, çocuğumuzun namusu korunuyor yani Allah muhafaza için işgalden bak Irak ne hale geldi ya, Irak ne hale geldi ya. Namus diye bir şey kalmamış millet çıkmış sokağa bizi, kirlettik yavrular diye, ne yapacağız diyorlar ya. Yani şu, şu namuslarımızın korunması, ezanlarımız, namazlarımız, cemaatlerimiz Allah diyoruz, Kuran okuyoruz. Allah askere polise yardım etsin, Allah onları muhafaza etsin, biz dua ediyoruz. E adam tabii bu uğurda şehit oluyor, bu da şehittir. Buna şehit değil diyebilir misin ya? Allah için, din için, vatan için, hatta diyor ki malını korumak için bile öldürülen şehittir diyor. Men kutile dune malihi şehit. Adam dükkanda geliyor eşkıya, soyacak, edecek bilmem ne, her zaman haberlerde dinliyorsunuz. Adam malını kurtarayım derken adamı öldürüyorlar. E Resulullah buyuruyor ki malını kurtarayım derken bile haksız yere öldürülse nedir? E şehittir. E bu körpecik çocuk ana kucağından çıkıyor, askere gidiyor. Tabii ki Budutta teröristlere karşı mücadele veriyor. Orada haksız yere öldürülüyor. Tabii ki şehittir. Tabii ki şehittir. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. Onun için şehit olmak büyük iş. Ama işte bir kısmı da kalkıp ne yapıyor? Ya diyor Allah'ın bu dine, Allah bu dinde bir hayır dileseydi, buna yardım ederdi. Allah ki yardımını çekti, bana ne diyor falan. Onlar... Bozguna uğradıklarından mada gidip kafirlere iltihak ediyor. Evet. Üçte bir de şey oldu. Üçte bir mürtet oldu. Allah muhafaza etsin. Kalan üçte bir de diyorlar ki bu kafirlerin bize kavuşamayacağı yerlere gidelim. Onlar da Bedeviler, Irak, Yemen, Hicaz gibi Avrupalıların onlar çölde savaşacak, yerde savaşacak halleri pek yok. Ee, zaten görüyorsunuz Irak'ta da ne oluyorlar? Rezil olup kaldılar. Çünkü böyle şeye giremezler. Kafirler karşılıklı cephe savaşına, çölde, topraktaki savaşta pek başarılı olamıyorlar. Onların işi gücü öyle düğmeye basacaklar. Düğme. Yani. Düğme olacak onda o düğmeye basacak. Öyle kolay bir iş arıyor yani. Tavukları kesiyorlar düğmeye basıyor tık tık tık tık. Onlar öyle adam arıyor. Ya gel dediğin zaman da aşağı inen yok. Onun için Müslümanlar o zaman çareyi dağılmakta, yayılmakta buluyorlar. Şimdi tabii bu savaşlar neticesinde tamamen yine Hazreti Mehdi'nin ordusu, Müslüman birlikleri dağılmak üzere Iken, Hazreti Cibril işte bittim derken yetişirler Hazreti Cibril iki yüz bin melekle geliyor Bedir'de kaç geldi? Üç bin Hazreti Mehdi'ye için kaç geliyor? İki bin Şimdi derslerimizin başında hatırlayacaksanız Hazreti Mehdi'nin yanında devamlı e, meleklerden bahsettik Kaç dedik? Üç bin Hazreti Mehdi'nin yanında üç bin melek. bu 200 bin ne oldu? Bu özel savaş için geliyor. Yoksa Hazreti Mehdi'nin yanında devamlı güç olarak 3 bin melek sürekli. Bu 200 bin onlann çelişmiyor çünkü bu sırf o günkü yardım için geliyorlar ve ya Mika'il ibadi'' Allah Teala bul ey Mika'il çabuk kullarıma yardıma yetiş. Hazreti Mika'il de 200 bin melek de o indiriyor. Ya 200 bin meleğe ne ihtiyacı var? 1000 meleği hepsini işini bitirir. Cebrail Aleyhisselam'ın ne kadar kuvveti var. Ya bugün daha tefsirde yazıyor. Allah Teala ondan bahsediyor. Ya bu resulü وَصُبِّرْهُ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ Allah'ın affıym. Allah yemin ediyor. Hazreti Cibril'in Kur'anı getiren vahiy bize indine Hazreti Cibril'in kuvvetli olduğuna, di kuvvetin indedil, arş, arşın sahibi olan Allah katında çok kuvvetlidir. Nasıl bir kuvvet ya? Lut kavminin beş vilatini bir kanadıyla yedi gadderin dibindeki kara suya kadar indirdi, oradan söktü kopardı, ta birinci kaçacağım kadar kaldırdı ters çevirdi. Ya? Bir kere baktım Mescid-i Aksa'da İsa Aleyhisselam'la şeytan konuşuyor. İsa Aleyhisselam da onun şeytan olduğunu bilmiyor. Adam kılına gelmiş. Cebrail Aleyhisselam bir gördü. Vay melun dedi Allah'a peygamberine bir şey yapacak şimdi. Bir kanat vurdu. Hindistan'ın ucundan çıktı. Ya. Tefsirler neler yapıyor? Şöyle yapsa böyle. Bir dürtse kıtaları oynatır. Kıtaları. Vallahi kıtaları şöyle yapsa. cibril bu ya. Aleyhissalatü vesselam, Semud kavmine bir nara attı, sırf öyle. Bir bağırış, hepsi ölüp düştü. Şimdi dünyanın üzerinden bir bağırsa yedi milyar ölür. Çok kuvvet. Mekin, itibarlı, şerefli, muta'insemme, göklerde bütün meleklerin itaat ettiği, meleklerin peygamberi ya. Emin, çok güvenilir. Sibriyle emin diyoruz. Yani. Onun için, Allah Teala kullar dara düştü mü Hazreti Zibri'le yetiş Mikali yetiş hepsi inerler. Allah yardımını müminlere indirdi. Azabını gazabını kafirlere indirdi. Böylece bozguna uğradılar. Şimdi tabi ki bu hadis-i şerifte buyrulan Amikovası dediğimiz Halep ve Antakya yakınlarında bu savaş patlayacak 960.000 kişilik orduyla gelecekleri Hadi Şerif'te beyan ediliyor. Hadi Şerifi tekrar beyan edelim mevzuyu toplama açısından ve harbin patlama sebebi açısından. Şimdi dedik ki 9 senelik Avrupalılarla yapılan barış zımnında Acemler sair Çin gibi, şura bura gibi düşmanlarla savaşıldıktan sonra... ...ganimet paylaşımındaki mesele... ...bir de... ...efendim... ...orduların biriktiği noktada... ...Rumlardan biri... ...bu galibiyet üzerine... ...haç galip oldu diyor. Orduda oturmuşlar... ...artık bu dokuz senelik sürenin bitiminde... E, kitapsız, tamamen dinsizleri yenmişler. Fakat Avrupalılardan biri ne diyor? Haç galip oldu deyince, Müslümanlardan biri, biri de, ve galep, Allah galip oldu diyor. Bak biz sizinle barış anlaşmışız, karşı düşmana birleşmişiz ama, haç galip olmadı, Allah galip oldu deyince, yok söyledi. yok böyleydi, orada da bir sancağa haç asmışlar, Müslüman, o Müslüman kalkıyor, sıçrıyor, haçı aşağı indiriyor, efendim haçı kırıyor. Kırınca o Avrupa'da Rum'da haçı kırana saldırıyor. Böylece savaş patlıyor, Hep hepsi silahlarını alıyorlar. Ve orada bulunan e, Müslüman grubu Allah Teala'nın şehadetine nail oluyorlar. İşte... Ee, ...savaşın e, başlama sebebi... ...yani dokuz senelik barışın bozulma nedeni bu. Bu sebeple bozuşuyorlar. Dokuz ay... ...yani bir kadının hamil müddeti... ...çocuk taşıdığı müddet... ...hadis-i şerifte misal veriliyor. Dokuz ay zarfında... ...dokuz yüz altmış bin kişilik ordu... ...işte demin dedim... ...İstanbul yanaşmıyor bu işe... ...Roma hevesleniyor... ...dokuz altmış bin orduyu topluyor... ...deniz yoluyla yolluyor... Efendim 80 sancak her bir sancakta 12 bin bu çok meşhur bir hadis-i şerif Sahih bir hadis-i şerif Ve yenzilune bil a'mak A'maka iniyorlar işte a'mak dediği nedir? Amik ovası Amik'in cemi a'mak geliyor Şimdi Halep ve Antakya civarlarında ta bizim Maraş'a kadar uzanıyor o ova. O bölgede Halep ve Antakya tarafından gelen bu ovaya iniyorlar Böylece işte o zaman Medine ehlinin en hayırlılarından Hazreti Mehdiye yardıma çıkan bir cemaat toplanıyor ve onlara karşı çıkıyorlar. İşte o Medine elinden gelen insanların da üçte biri bozguna oruyor Allah etsin kafirlere katılıyor. Üçte biri şehit oluyor, efendim. Üçte biri de Allah. Hz. Zibril ve Mikail'in desteğiyle gelen melek ordularla beraber fetih nasip ediyor. Böylece tabii ki kafir güç, çok büyük güç kaybediyor. Yani bir milyonluk ordusunu, tecizatını kaybediyor. Bunun üzerine Hz. Mehdi artık durmuyor, toparlıyor. Onları da helak ettikten sonra, efendim, Rum topraklarında sefere çıkıyor. Ve Fakat Bu durumu duyan Avrupalılar Yani bu 1 milyona yakın gönderdikleri Kişilerin Yenildiğini helak olduğunu duyan Avrupalılar da Kendi memleketlerinde bulunan Müslümanlara saldırmaya başlıyorlar O zaman da bütün Avrupa her yer Artık karışıyor Karışınca Avrupa denen yerde Bir tane Müslüman, erkek, kadın, çocuk bile bırakmadan hepsini şehit ediyor. Çünkü onlar orada yenildiği haberi üzerine Avrupa'da onların orada oturan Müslümanlar var. Şimdi nasıl dolu? O zaman da dolu. Araplar dolu. Fransa'da şimdi e, ne kadar? Altı milyonun belki de faslı var. Cezayirli var. Şu bu bütün Avrupa dolu. Yani bunu sadece Türkler olarak düşünmeyelim. Bütün Arap ülkelerinden de Avrupa'da dolu var. E bunların tabii çoluk çocuğundan kalanlarını hepsini... Ee, şey diyorlar Hazreti Mehdiye bu haber ulaşınca Allah için gazaplanıyor ve böylece e, ordularını toplayıp yeniden Avrupa üzerine artık saldırı e, yani zafer kazanmak üzere fetih kazanmak üzere Avrupa'ya ordu hazırlayıp Avrupa'ya yöneliyor. Hazreti Mehdi neticede efendim. Önce bölge bölge geliyorlar, Amura denen yer. Orada suru var, büyük kalabalık, hep kafirler dolu. Ora onlar diyorlar ki, biz size cizye veriyoruz, vereceğiz. Efendim bize güven verin, tamam. Böylece cizye vermeye karar veriyorlar. Fakat e, Hz. Mehdi ordusunu kandırmak için diyorlar ki, ya siz bıraktınız... Mevleketlerci vatandaşlarız geldiniz buraya. Fakat arkanızdan Deccal çıktı. çoluğunuz çocuğunuz Deccal'ın eline gir geçti diyorlar. Halbuki haber asılsız. Daha Deccal çıkmamış. Ama Müslümanların bu Deccal tehlikesine karşı çok uyanık olduklarını, tedirgin olduklarını ve zaman da yaklaşmış, her an bekledikleri için Hazreti Mehdi Deccal aynı döneminde rastlayacağı için yani şimdiki konuşma gibi değil. Ola da bilir. Bunun üzerine Efendim, merak ediyorlar. Acaba bu haber as, aslı var mıdır, asılsız mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَمَنْ minkum ف۪يهِمْ مِنْكُمْ فَلَا يُلْقِيَنَّ شَيْيَنْ ma'u مَعُ فَيْنَ قُوَّتُ لَكُمْ ala ma بَقِيَ Sakın diyor o Amura denen işte şimdiki adıyla nereye tekabül ediyor onu bakmak lazım. Yine bu Avrupa ülkelerinde orada bu haber kendilerine ulaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sakın orada bulunan Müslümanlara söylüyor. Tabi sahabeye hitap ederken içinizden diyor. Halbuki sahabe o zamana yetişecek. Değil. Ama içinizden diyor yani bütün Müslümanlara hitap ediyor asr saadetten. Artık kıyamete kadar bu hadisler okunmasa, bu sohbetler yapılmasa, bu konular intikal etmese, yarın orada bulunan bir na bu hadis ulaşmasa ne yapacak? Onun için hadis-i şerif sizden diyor. Yani şu anda biz de sizden diyoruz. Çünkü bu gelecek nesillere böyle ulaşır bu haberler. Sen dinleme, ben anlatma. Ne olacak yani? Onun için içinizden diyor orada bulunan sakın diyor deccal çıktı diye telaşa kapılıp da aldığı ganimetleri falan bırakmasın diyor. Çünkü o ona yarın lazım olacak diyor, o haber yanlıştır diyor. Deccal o zaman çıkmayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece, efendim, İslam ordusu, Hz. Mehdi'nin ordusu yoluna devam ediyor, Körfez'e iniyorlar. Körfez neresi? Bu İtalya çizme gibi ya, o İtalya, Roma, Venedik, onlar yakın mı birbirine? Venedik, Roma'ya, işte o Körfez'in suyuna iniyorlar. Fakat e, su kabarmaya başlıyor. Yani deniz yükseliyor. Deniz yükseliyor. Bu tedirginlik içerisinde olan kafirler o zaman haç bize diyor yardım etti, haç denizi diyor yükseltti. Yani bunların bize saldırmasına haç bizi kurtaracak diyorlar. Mesih bizim yardımcımız olacak diyorlar. İsa Aleyhisselam için. O bize yardım edecek diyorlar, ee, haç da bizim denizimizi kabartacak, bunları bize saldırmayacak. derken Bir de efendim, Hazreti Mehdi denize sancağını dikiyor sabah namazında abdest almak için Sabah namazına denizden denizin suyuyla abdest alacak, sancağı dikiyor bakıyor ki su uzağa gidiyor Uzağa gittiğini görünce suyun gittiği yere kadar gidiyor sancı oraya dikiyor, bakıyor su oradan da çekiliyor. Ha o zaman Hazreti Mehdi eyun nas uburu? Eynallahu azeje felak alikum albahrakama felak israil. Ey insanlar diyor, ey Müslümanlar buyurun denizi geçin diyor. Çünkü Allah İsrailoğullarına yardığı gibi size de denizi yardı diyor. Çünkü Hangi peygamberin mucizesi varsa mutlaka Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem o mucizenin bir benzeri verilmiştir diyor. Peki deniz yarılma mucizesi kime verildi? Musi aleyhisselama. Resulullah zamanında bir denizi yarma mucizesi oldu mu? Olmadı. Ama Hazreti Mehdi'ye nasip olan o keramet kimin mucizesi? Muhammed Mustafa'nın mucizesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü her velinin kerameti peygamber için ne sayılır? Mucize sayılır. Çünkü onun için veli oldu? O peygambere uyduğu için. Eğer o peygamber doğru olmasaydı ona uyan bu zata bu yardım gelmezdi. Şu anda da bir veli keramet gösterse o kimin mucizesidir? Resulullah sallallahu ve Efendi Hazretleri'nin ne kerametlerini gördüm ben mesela. Ama onların hepsi kimin mucizesi? Efendimizin bu. Niye? Efendi Hazretleri Resulullah'a harfiyen uyduğu için o keramete erdi değil mi? Demek ki Resulullah hak ki ona uyanlar böyle kerametlere mazhar. Bu itibarla geçin denizi buyurdu. Böylece efendim denizi geçiyorlar ve onlar da geceden beri haç bizi kurtaracak, Mesih bize yardım edecek derken sabah bir kalkıyorlar körfez kurumuş. Allah'ım denizin yerine Müslümanlar çadır koy kurmuş. La havle Hazreti Fatih deniz kurumadı tabi de Hazreti Fatih <gülüyor> karadan gemileri getirdi bu para kadar. Bu Müslümanlara Allah yardım etti mi her bir çare buluyorlar. Ama Hazreti Mehdi'ye daha açık bir yardım geliyor ve böylece küfür şehrini, Roma'yı Vatikan'ı Müslümanlar Cuma gecesi kuşatıyorlar. Allah Allah. Ta bu zamana kadar hiç Roma, Vatikan ne olmamış? Fethi edilmemiş. Hazreti Fatih'in İstanbul'dan sonraki niyeti nereydi? Roma'ydı ve bu niyeti sakalından bile gizliyordu ama ne ajanlar vardı ki? O gizli ajanların haberi oldu. Hazreti Fatih'in şehit edilme sebebi nedir? Hiç nereye gittiğini belli etmeden yola çıkmıştı. Gebze yakınlarında. Artık adres bilinmiyordu ama o gizli ajanlar Roma üzerine yürüdüğünü bildikleri için Hazreti Fatih'i şehit etti. Demek ki Hazreti Fatih'e nasip Olmayacak. Şimdi İstanbul içinde o zaman bazı alimler dediler ki Hazreti Fatih'e İstanbul'u fethetmeye uğraşma. Hz. Mehdi'ye nasip olacak. Boşuna adam kırdırırsın dediler. Ve İstanbul 20 küsür kere, 27 kere kuşatıldı e, Hz. Fatihten önce. Hz. Fatih dedi ki ya siz bu hadisi doğru anlıyor musunuz? Dediler biz doğru anlıyoruz. Bu Mehdi'ye nasip olacak. Halbuki Mehdi'ye nasip olacak olan Konstantiniye Konstantiniye-i Kübra Büyük Kostantin yani Roma Mehdi'nin fethedeceği İstanbul neresi? Konstantin. O Konstantin Roma, Kübra. Burası Konstantin fakat Suğra, bura küçük Konstantin. Büyük Konstantin nere? Roma. Hz. Vadi dedi ki bunu iyi bir tahlil edelim. Dediler vazgeç şudur budur. Hz. ettiğini yapacağı iş sana mı nasıl olacak derken aksemsettin Hazretlerine. Muracaat edince aksemsettin gibi bir şeyhin olursa işin rahat olur. İstediğin kadar en büyük dünyanın lideri ol, bir şeyhin yoksa, bir Allah dostuna bağlantın yoksa, sonun husran olur. Çünkü Hazreti Fatih olsan Akşemseddin'e muhtaçsın. Akşemseddin ne dedi ki ya bu kadar rivayetler var, alimler böyle söylüyor, bu fetih bana nasip olur mu olmaz mı olmayacaksa, boşuna canımız çıkmasın. Akşemseddin ne dedi, onların dedikleri hadis Roma hakkındadır. Hz. Mehdi'ye ora nasip olacak. Burası sana nasip olacak. Yürü dedi. Hz. Fatih de yani bana bak çıkmazsa sonra görüşürüz falan demedi tabii. Edebiyle, terbiyesiyle hocasının, şeyhinin elini, ayağını yaladı. Yuttu mübarek adam. O saygı, o hürmet, o intisap, o irtibat, o bağlılıktır ki İstanbul fetholdu. Böyle rastgele gücüne güvenerekten çıkılmaz. Mutlaka manevi Dostlarla irtibat lazım. Zahiri ordu var, batını ordu var, bir de dua ordusu var. Allah dostları sabahlara kadar duadalar. Onun için onlara da dayanmak lazım. Allah Teala Hazretleri himmetlerini üzerimizden ayırmasın. Bu itibarla fecir oldu, fecir doğduğu zaman Müslümanlar bir tekbir getirdiler. Ha, yapılacak işe bak. Allahu Ekber bir tekbir Burçlar o surlarla çevrili orası, acayip muhkem. O burçların, surların hepsi pat düştü. Görüyor musun? Hz. Fatih ne toplar döktürdü. Hz. Mehdi bir Allahu Ekber diyor, burçlar düştü. Burçların düştüğünü gören kafirler dediler ki, bu zamana kadar Araplarla savaşıyorduk, Müslümanlarla savaşıyorduk, şimdi dediler Allah devreye girdi. Şimdi mi Allah dedi? Ne oldu Mesih? Sen İsa aleyhisselam senin bu işinden razı mıdır? İsa aleyhisselam Allah'a bırakın da bana mı tapın dedi? Ha şahebekeller. Niye Allah bıraktır? Oğlu var diyor. Dediler, yavrular iş anladılar ama iş işten geçti. Şimdi dediler, Rabbimizle savaşa başladık. Şehrimizi yıktı, harap etti. Öyle diye Müslümanlar, efendim Roma'yı fethettiler. Vatikan'ı fethettiler, Ellerini ganimetlerle doldurdular. Kalkanlar böyle. Kalkanlar altınları kalkanla taşıyorlar. Herkesin kalkan dolusu altınlar, ganimetler. Efendim, Allah te tebaraka ve teb teb teala onlara o kadar ganimetler verdi. Efendim, köleler, cariyeler Allah'ın dilediği kadar onlardan istifade edeceklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor ve böylece deccal o sıra hazreti tabi bu demin dediğim melhame yani büyük savaş amikovasındaki savaşla bunlar hepsi yakın zamanlar hadis-i şerifte buyuruyor el melhametül uzma o büyük savaş amikovasında olacak büyük savaş ve Fethül Konstantiniye, Roma'nın fethi ve Hurucu Deccal, Deccal'ın çıkışı Fisebüs'inin yedi sene içinde oldu. Bu olayların hepsi, bazı rivadelerde yedi ay var ama Ebu Davud Hazretleri yedi sene rivatini daha saygı görüyor. Tabi süre olarak yedi sene içerisinde o Amikovasındaki büyük savaş, efendim, o kadar büyük savaş ki yani... kâfirlerin kırıldığı geçirildiği diyor o kadar kâfir leşi serilecek ki diyor ovaya bir kuş diyor havada uçan bir kuş uçuşunu ölene kadar uçu, uçsa yani ölene kadar uçuyor onların leşlerini bitiremeden ölür diyor o kadar leş serilecek milyon yani kâfirler o Amikovas'taki efendim hiç geriye adam kalmayacak. Yüz kişi gelmiş, bir, birbirini tanıyan bir kişi kalmıyor. Öyle bir savaş patlayacak. Ne miras bölüşülecek, ne ganimet aldığına sevinecek. Allah, Allah. 50 Elli kadına bir başına erkek kalmayacak. O derece kır, kırılma olacak. O büyük savaşlarda. Amikovastaki savaşlar, bu e, Arap Yarımadası'ndaki savaşlar, bu Orta Doğu savaşları, bunlar büyük savaşlar patlayacak. Hazreti Mehdi döneminde. Ondan sonra Dedik işte gelecekler, bazı şehirleri fethede ede ede gelecekler, En sonunda Roma'ya dayanacaklar. Romadan sonra da zannediyorum Venedik fethi var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor oradı diyor, bütün böyle keçik keçik sulak bir yer. Yalnız diyor gemi ge gidemez. Venedik böyle kondol mu diyorsunuz? Bütün kondollarla Resulullah orayı da tarif ediyor, keçik keçik diyor sular diyor. Yalnız diyor, derin olmadığından gemi taşımaz diyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Her tarafı tarif etmiş. Ondan sonra da, efendim, e, oranın fetinden haber veriyor, sallallahu aleyhi ve sellem, orada dört tekbir, oraya da dört tekbir çekecekler diyor, bütün duvarları düşecek diyor. Orada da ganimet alacaklar. Yedi sene kadar işte orada kalacaklar diyor. Sonra Beyt-i İntikal edecekler işte bu yedi sene zarfında Ro Roma'nın, Vatikan'ın, Venedik'in fetihleri ve bu yedi sene süresi içerisinde Deccal aleyhille'ne çıkması efendim belirecek. Roma fethi ile ilgili altı yüz bin kafiri gebertecekler diyor. Altı yüz bin kafir Roma fethinde ve Mescid-i Aksan'ın süslerini, takılarını çıkaracaklar. Çünkü bu haçlı seferlerinde bu kafirler Mescid-i Eksa'yı tahrip ederken oranın bütün altınlarını, bütün ziynetlerini almışlar. Hepsi şimdi Vatikan'da. Mescid-i Aksan'ın bütün hazineleri Vatikan'da. Hz. Mehdi o hazinelerin hepsini Vatikan'dan geri alacak. Ondan sonra Tabut-u Sekin'e... İsrailoğullarının tabutu, o önlerine harpte koydukları Bekara suresinde geçiyor. İçerisinde Musa Aleyhisselam'ın emanetleri var. O tabutu çıkaracaklar. İsrailoğullarının maide sofra, gökten inen sofra var ya, İsa Aleyhisselam'a gelen sofra, o sofra orada. Ondan sonra Tevrat'ın levhaları, asıl Allah'tan gelen levhalar. Orada, Adem Aleyhisselam'ın elbisesi, Süleyman Aleyhisselam'ın minberi, hani Allah İsrail İsrailoğullarına indirdiği kudret elvası bıldırcın var ya, Ondan bir miktar orada, Allah Allah, sütten beyaz, bütün onları Hazreti Mehdi çıkaracak ve bütün o ganimetleri tekrar Mescid-i geri getirecek. Mescid-i kendi emanetlerini alacak, Mescid-i iade edecek. Ve böylece Hazreti Mehdi bin tane gemiyle, bin tane gemiyle Roma fetihlerinden ve Nedik fetihlerinden yönelecek Mescid-i Aksa'ya, şama inecek, Filistin, Akka'yla işte aç kalan Gazze o bölgelere inecek. Mescid-i Aksa'ya gelecek, orada imamlığa başlayacak. Bütün dünyayı o zamana kadar hakimiyeti altına almış. Zülkarneyn Aleyhisselam Kur'an'da geçiyor. Doğu, batı gitmediği yer kalmamış, girmediği şehir kalmamış. Hazreti Mehdi'nin de girmediği şehir kalmayacak Zülkarneyn'in girdiği her şehre girecek, ıslah edecek, bir zorba zalim kafir yaşayan bırakmayacak, hepsini helak edecek. Dünyaya sulh eman getirecek, adalet getirecek. Onuncu Muhammed Mustafa buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Meliket dünya müminan ve kâfirân. Dünyanın şarkan ve garben, doğu batı tümüne bugüne kadar iki müminle iki kafir sahip olmuştur. Emel müminani ve Zülkarneyn ve Süleyman İki müminin biri Zülkarneyn, birisi de Süleyman aleyhisselam. Bütün dünyaya hakim olan. Ve emmel kafiran Nemrut ve buhtunassar. İki kafirin biri Nemrut. İbrahim aleyhisselamın dönemindeki Nemrut, bütün dünyanın tek kumandanıydı. Biri de buhtunassar. Firavun falan Mısır bölgeseldi. Bütün dünya hakimiyeti buhtunassara. Babil komutanı buhtunassara efendim verilmişti. Ve ve akhamüsün min itrati ve vel mehdi. Benim el eğitim'den beytimden bir beşinci gelecek, o beşinci de bütün dünyayı eline alacak, o da Hazreti Mehdi'dir. İbn-i Abbas radıyallahu anh ve adetine, Ashab-ı Kehf de Mehdi'nin yardımcıları olacak. Ashab-ı Kehf hala uyuyor. <gülüyor> bir 309 yüz dokuz sene uyudu kalktılar, bir daha yattılar. Bu ümmetten olma şerefini elde etmek için, İsa aleyhisselam ineceği gibi Ashab-ı kalkacaklar. Ve evde devletin yardımcıları olacaklar. Hazreti Mehdi diyor ilk sancağı efendim Türklere gönderecek. ilk Türklerle ilk sancağı kuracak diyor. Allah. Onun için hakkında dedigemin de anlattık. Horasan ta ilk çıkışında bile Horasan'dan Maveraünnehir'den eee gelen Türklerin orduları, İstanbul'dan çıkan ordular hep ona medet ve yardım olarak Türkler fetihlerde yardımcı olacaklar. Allah Teala ve Tekedis Hazretleri bu müjdelere nail olmayı nesillerimize nasip eylesin. Ya bu sohbetleri bugün dinliyorsunuz. Bu dualara amin diyorsunuz. Bunun bereketiyle kim bilir babasının hayrından çocuğuna ne bereketler gider. Sizin de çocuklarınız, torunlarınız çok uzun bir şey değil. 3-5-6 üç, üç, torun sonrasının yaşayacağı işler. Onun için inşallah bu derslere devamınızın bereketi ...ve imanınızın bereketi... ...biz Muhammed Mustafa'ya inandık sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu haberlerin hepsi çıkacak... ...o itibarla... ...Allah Teala da bizim nesillerimize bereket koyacak inşallah... ...Hazreti... ...Mehdi'ye yardımcılar... ...yaratacak inşallah... ...evet... ...Ruzeyfe radıyallahu anh... ...buyuruyor... ...hadis-i şerifte Resulullah'a işittim... ...estekri cennel mehdiyu <gülüyor> Hazreti Mehdi bütün Avrupa'daki kafirlerin ellerindeki hazineleri çıkarıp Mescid-i Aksa'ya geri iade edecekti. Bu Vatikan'ın işte tarihini atıyor, Roman'ın öyle acayip işler var orada gizli. Şu anda kimse görmüyor bunları. Öyle gizli, öyle define. O Vatikan'da hep bunlar Müslümanlardan çalmışlar, etmişler. Haçlı seferlerinde almışlar, götürmüşler. Bunlar hep gizli yerleri. Allah Teala hepsini... Müslümanların eline tekrar nasip edecek inşallahurrahman. Hazreti Mehdi böylece Mescid-i Aksan'da imamet yapacak. Dünyayı suhle, barışla, emanla, İslamla, Kur'anla dolduracak. Tabii ki hemen yine bir tehlike, büyük tehlike yani... Dünya kuruldu, kurulalı en büyük tehlike, dünya diyorum ben. Bizim ümmeti demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem aleyhisselamın yaratılışından kıyamet kopacağı ana kadar, Dekcal'dan büyük bir fitne olmayacak. Onun için beş vakit namazın sonunda bize emrediyor, biz o dua koyuyoruz. وَنَعُوذِ بِكَ مِنْ شَرِفِ اِنْتِ الْمَسِحِ الدَّجَّالِ Dekcal şerrinden sana sığınıyoruz diye, Beş vakit namazda teşeğür, taiyyatın sonunda okuduğumuz duada Resulullah okuyordu sallallahu aleyhi ve sellem, bize de emrediyor Deccal şerrinden sığının diye. Ne büyük tehlike! İşte tam Hazreti Mehdi dünya hakimiyetini ele almış, dünya İslam'a kavuşmuşken tabi Deccal, İsbahan Yahudilerinin arasında çıkıyor. Deccal da Yahudidir. Deccal Yahudi asıllıdır. Yahudiler ama afet, alem bir vücut artık o değişik bir halk, acayip bir mahluk. İspahan Yahudilerinin arasında deccal çıkacak ve ondan sonra neler olacak neler olacak bunlar sırayla okunacak şimdi bunlar okumakacak ne günler ne geceler ne sabahlar ne akşamlar bitmez dersimiz sırayla devam edecek inşallah Rahman bakalım Allah Teala ve Teqaddar Hazretleri bu Roma'nın ...Vatikanın, Venedik'in fethini nasip ettiği o mübarek cemaata... ...Hazreti Mehdi'nin cemaati ki onlar Evliyaullah'tır diyor. Hepsi Allah'ın velisi o muharebe katlanlar. allah Teala onlardan ölümü kaldırmış. Hastalığı kaldırmış. Ne zamana kadar? Şimdi dehçal çıkacak ya. Yeniden olaylar çıkacak. Yeniden dünya karışacak. Ne zaman İsa Aleyhisselam inecek ve Deccalı gebertilecek o zamana kadar bu Roma fetihine katılan, Vatikan fetihine katılan ordudan bir kişi bile ölmeyecek. Ve bir kişinin başı bile ayrılmayacak. Allah bütün afetleri kaldırmış. Onunla o evliyaullah olan cemaati Allah öyle koruyacak. Hazreti Mehdi'nin yanında onlar Allah Teala tabii ki istediğini yapar arkadaşlar. Şimdi de istese istediğinden hastalığı kaldırır. Şu zamana kadar ölümü kaldırdım der. Kaldırır. O zaman böyle bir Müslümanlara yardım gönderecek. O arada Yeccal aleyhl çıkacak. Allah şerrinden muhafaza buyursun. Bakalım. Şimdi Hazreti Mehdi ile ilgili e, muhittin Arabi Hazretlerinin eşsiz beyanları var. Sahih keşifleri var. Fütuhat-i Mekke isimli eserin. Efendim 366. babında Haftaya bu dersten inşallah son olarak bu konuyu bir toparlayacağız inşallah. Allah Teala Hazretleri muvaffak eylesin. Kıskançlık on çuvalmış. Dokuzunu hocalar almış. Birini de almak için gelmişler millet demiş birini de bize bırakın ya. Diye bir hikaye anlatırlar. Biraz doğruluk payı var. Hocalar da hiçbir hoca birbirini beğenmez. Ama ben bütün el sünnet hocaları beğeniyorum. Ben bütün el sünnet hocaları beğeniyorum ama Beni çok hocalar da beğenmeyebilirler. Bu kıskançlık bir maraz, bir hastalık Allah muhafaza buyursun. Şimdi birisi kanser olsa, Allah muhafaza etsin. Çok üzülürüz değil mi ona? Sevdiğimiz bir yakınımız kanser olsa. Birisi de kıskançlık hastalığı tutulsa, vallahi diyor, kıskançlık hastalığı kanser hastalığından beter. Çünkü neden? Kanser adamın sevaplarını yer mi? Yemez. Kanser adamı kemiklerini yer, sevaplarını niye yesin ya? Bir adam kanser olsa, kanser iken de Allah dese, la ilahe illallah dese, ölse bile bile şehit olur ya. Çünkü ölümünü bilerek bekleyen şehittir ya. Bir adam kanser olsa, sabretse, Allah'tan bilse cennette yüksek derecesi olur ya. Hastalık büyük derecedir. Ama bir adam kıskançlık hastalığına tutulsa, onu olur? Yer mi diyorum hemen yer diyorsunuz, mübarek adam. Yer mi yemez mi? bir düşünün, ona göre yiyorsa yer deyin. Bel hased ye'ekulü'l <gülüyor> hasenat kema te'ekulün nârul hafab. Ateş odunu yediği gibi, yer mi ateş odunu? Hah, şimdi yer değil işte. Kıskançlık da diyor, sevapları yer. Şimdi bu kıskançlıktan sizde var mı diyorum, bir kişi bende yok dese, hangi devirden kalma diye ben ona bakarım tabii ki. Varsa abi bu kıskançlık herkesin kendi çapında, kendi açısından böyle dişlerini ısırdığı, dudağının gediği böyle bir şeyler oluyor. Niye kıskanıyorsun ya? Adam zenginleşti kıskanıyor. Adamın arabasını kıskanıyor, evini kıskanıyor. Hoca olsa ilmini kıskanıyor, güzel sesle okusa sesini kıskanıyor. Ya bu ne beladır ya? Onun için Allah bu afetten muhafaza etsin, hepimizi korusun. Manevi hastalıklar bedendeki hastalıklara tesir eder mi? Eder. Kıskanç adam, Allah muhafaza o hastalık yüzünden, manevi hastalıktan bedenine de hastalık vurur, midesi bozulur, beyni bozulur, siniri bozulur, büyük hastalıklar olur kıskançlık yüzünden. Ölenler bile var. Yahudilerin kıskançlığı. En kıskanç millet. Müslümanları kıskanırlar mı? Çatlarlar Müslümanlara. Üç konuda, bu üç konu hangisi acaba? Gökte yerde ilk işlenen günah, kıskançlık. Gökte iblisin Adem Aleyhisselam'ı, Kıskanması yerde, Kabil'in Habil'i kıskanması. Dikkat edelim. Kimsenin kurtulamayacağı, hepimizin içine düştüğü üç şey. Onun için kin ve nefret ve kıskançlık. Bunlar efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırdığı afetler. Kalbimizi Muhammed Mustafa buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir gece yattığım zaman kimseye karşı kin ve kıskançlık beslemeden uyurum diyor. İşte bu benim sünnetimdir buyuruyor. Sünnetime uyan, şefatime erer buyuruyor. Şimdi gideceğiz, yatacağız. Ama hiçbirimiz kinsiz ve kıskançlıksız, böyle selim bir kalple uyuyamayacağız. Ama inşallah dinleye dinleye, zikrede zikrede, dua ede ede bir gece gelecek biz de Resulullah gibi inşallah. Kinsiz, nefretsiz, salim bir kalple yatacağız inşallah. Allah'a kavuşacağımız ölüm günümüzde kalbi selim istiyorlar, Allah bize... Kıskançlık gibi, kibir gibi, gurur gibi, riya gibi, ucub gibi manevi afetlerden arınmış kalbi selimle ölmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Esas mesele nedir? Allah amele muvaffak eylesin. Ya Rabbi kalplerimiz senin elinde. Sevmediğin razı olmadığın bütün huyları ondan izale eyle. Sevmediğin razı olmadığın bütün ahlaktan bizi temizle ya Rabbi. Kalplerimizi arındır ya Rabbi. Dinlediğimiz sohbetler hürmetine ehli sünnet yolundan bizi ayırma kaymaktan kaymaktan muhafaza eyle. Bu hadis-i şeriflere ya Rabbi ayetler gibi inanmak nasip eyle. İmanımızı bir gün be gün artır ya Rabbi. Ve bizden böyle imanlı nesiller halka ile kıyamete kadar gelecek Hazreti Mehdi'nin dönemine erecek imanlı ve ona yardım edecek derecede şuurlu zürriyetler bize ihsan eyle. Amel defterlerimizi kapanmaktan muhafaza eyle ve böylece bu hayırlarımızı ilam kıyam daim eyle ya Rabbi. Amin bi hurmetullaha ve yasin ve selamun alayl mursaliyet. Velhamdu leke ya Rabbel alemin. La şerefi nebiyyü sallallahu taala aleyhi ve sellem ve haliye ve ashabim mesakhine. Velâ ruhu tevfik efendi khâsraten velâ ruhu al cemaatil hadirine. El Fatiha.